Zakon Zak, ve hepinetel. Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırlıyor ve sunuyor. Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta konuklarımız var. Evet, canlı yayın evet. yapıyoruz. Evet. Ee, i̇lk şarkıyı çaldık. Ee, Hak e, grubun ismi de... Kes. Kes. Evet. Ee, özel bir müzik dinlediğiniz gibi e, gerçekten bizim gibi e, biraz olsun Türk e, gruplarını programda duyurmak adına e, gerçekten... İlginç bir program olacak diye düşünüyorum. Çünkü e, genelde e, rock, hard rock, melodik rock yapan grupları konuk ettik şu ana kadar. Ama bu çok özel bir müzik. E, bu nedenle de KES'i e, konuk etmekten gerçekten bu akşam evet. e, gurur duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür e, grup gitarda Emre Kula, Basta, Cenk Turanlı ve Davulda Mehmet Demir Demirderen'den oluşuyor. E, i̇stersen Emre senle başlayalım. Gitar hani hep şeydir... İlkdir. Biraz formasyonundan söz edebilir misin? Ee, nasıl müziğe başladın? Neden müzik? <gülüyor> Mikrofon sende. Ee, ya müzik aslında, e, ya yani, gitar şöyle başladı benim için. Sizin de tanıdığınız gibi abim Efkan e, Kula, evet. onun bir gitarı vardı. E, o böyle çalıyordu, hedi Sonra ben de biraz ona fazla meyillendim gitara. İşte böyle ya sen şu Nirvana'nın introsunu çaldım da ben bir tane şu şarkının devamını da çıkarttım. Ne diyorsun? falan gibi başladı. Yani ondan sonra işte kriz okudum ben lise boyunca. Sonra üçümüzün beraber bitirdiği Yıldız Teknik Üniversitesi'ne girdim. Orada da her ne kadar ...insanlar şaşırabilir biz orada caz bölümü okuduk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, all that jazz. Çok <gülüyor> müziğinize gerçekten yansımış. Yani, mutlaka <gülüyor> hani, artık her şey caz da bence. <gülüyor> ya, benim öyle hani... O ...hikaye bayağı işte... ...7-8 yaşından itibaren başlamış. Yani müzik çok özel. Bu nedenle birazcık ben oraları da deşmek isteyeceğim. Okuldan sonra neler yaptın yani çünkü... ...yani hepinizin, üçünüzün de... E, ...belli bir müzikal geçmişi var, profesyonel müzikal geçmişi Hı. var. E, biraz onlardan da adım adım konuşalım istersen. E, okuldan sonra e, hangi projelerde bulundun? vallahi şöyle okul zaten benim iki sene önce Veyahut bitti. Veya <gülüyor> <gülüyor> bir yanlış soru fark ettim. 2003'te ben de, giredim, fark ettim ben. Yani, Çünkü... o, Okuldayken de hangi projeler okuldayken ve okuldan sonra evet. diye sorayım. Ee, ya sürekli bir projeler ve hani böyle İstanbul'da yaşayan bir böyle enstrümanist olma hayali evet. kuran insanlar gibi biz de müzikten para kazanmak durumunda olduğumuz için hani e, profesyonel hayat tabii eğitim sürecini bayağı bir engelliyor. yapacak şey bir şey zaten. Bir müzik şüphesiz. bölümünden mezun olup da ben merhaba diplomamı aldım. Ben metrikada çalmak istiyorum gibi bir dünya yok yani. Yok. Ya. yok. Kesin. <gülüyor> Çok Dolayısıyla <gülüyor> o o süreç boyunca bir sürü şey de bulundum tabii. Şu anda Projede. yani evet sen yani hangisini söylesem bilemiyorum çünkü kimseye dair dair ismini söylemek zorunda değilim. Tamam. Müzik bir şey ya İstanbul'da müzisyenlik. Tabii müzik tabii yani performans insanlar. müzisyenliği evet. yaptık, hepimiz yapıyoruz ve işte e, stüdyo müzisyenliği hala yapıyoruz evet. ve yani ve bunun dışında projeler. Hem üretiyor. alaylısınız. Hem eğitimlisiniz. Aynen evet. Evet. Yani karşımızdaki grup aslında hem alaylı hem eğitimli. Hem eğitimli. Ender olan durumlardan biri. Evet. <gülüyor> İstersen Cenk'le devam evet. edelim. Benim de lise zamanlarında yani işte bu müzik dinleme ve müziğe aşırı ilgi duyma ve tamamen bir enstrümana odaklanma şeklinde gelişti. Sadece gitaristleri izleyerek ellerine bakarak onu da hafızama atarak öyle bir enteresan bir şeyle müzik ortamına girdim. İşte kabataşlıyım. Evet. Faris Hoca'yı bilirsiniz belki onunla işte ben çok iyi gitar çalıyorum deyip orkestra girdim. Elime almamıştım gitarı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir süreçle başladı. Sonra çok kısa bir süre sonra da işte Necropsy'ye girdim ve o Mi Kubbesi albümünü falan yaptı daha 20'li yaşlarda. Öyle başladı ya bütün olay. Sonra işte restorasyon okuyordum. O bitti. O, o branşla ilgili çalışmaya da başladım ama Pek memnun değildim ve... ...29 yaşında mıydım? Tekrar... ...üniversiteye de girdim işte. Hmm. Müzik bölümüne girdim. Sonra da beraber tanıştık. Böyle bir... ...enteresan. Hani çaldığım gruplar... ...çok ben çok de var, aynen eminim için... ...kindan bahsediğimi bilemedim ama... ...beraber ilk kurduğumuz... ...işte 3.1 var mesela bir albüm yaptık. malt var mesela benim şu an... ...hala çaldım kendi grubum. Çok var dedim eminim gibi Hı, var, var. yıllarca... ...çalıştık. Yani şey... ...Ömer ilginç değil mi? Hani... ...daha önceki gruplarda işte euh ...şey diye sorardık elemanlara işte... Ne, ...nedir? işte bir iki tane var ...ama esas grubumuz bu. Siz, siz de böyle... ...özellikle yani... ...önümdeki isimleri okusam... <gülüyor> ...yani şu anda... ...piyasanın en kalbolüstü gruplarında... ...çalmış insanlar karşımızda ve... ...özenle isim vermemeye... ...dikkat ediyorlar. Tabii onların tercihi. Ya. Mehmet de ayrı bir konu. <gülüyor> Mehmet... ...senin de burada en az sekiz dokuz tane isim görüyorum. Sen de kısaca nasıl... O, ...davulu neden seçtin... Vallahi, Nedir şey hikayesi? Benim de aynı Emre gibi abim müzisyen. Hı hı. E, şu anda yönetmenlik yapıyor. Eski müzisyen. E, ben de ondan heves ederek, onun kasetlerini dinleyerek falan. Bir de e, Alpay Şah tanırsınız. Tabii herhalde. ki Alpay yakın arkadaşım. E, evet. Onunla e, lise arkadaşı, Aa, Alpay İstanbul edildi. erkekler. Aa, ondan sonra güzel. ben de ondan ilk ufak tefek şeyleri aldım. On dükkanında falan çalışmıştım Whiskey'de tamam, falan. Whiskey'de. Ortaokul e, zamanında. Evet, evet. Ondan evet. sonra işte lisede... Akbar lise... pasajı değil mi? Tabii. Akbar canım. pasajı. İşte meşhur meşhur tayfa. Lisede işte ufak tefek gruplar falan filan. Sonra e, lisede plastik sanatları okudum ben. Bir sürü resim sınavlarına filan girdim üniversitede. Sonra Yıldız Yıldız'daki resim sınavlarına da girdim. Orada elime şey tutuşturdular müzik bölümü sınav işte başvuru formu falan filan. İyi buraya da girelim bari dedik. Resim sınavlarının hiçbirini kazanamadım. <gülüyor> <gülüyor> Müziği kazandım. İyi, iyi olmuş. Orası i̇yi da, olmuş. da Emre de ha, iki sene önce bitirdim dedi. Benimki de on bir yıl falan sürdü sürede. <gülüyor> bayağı iyi o ya. ee, evet yani. Orada Hatice değil netice diyorum ben. <gülüyor> yani sonuç, sonuç iyi burada. Orada Cenk'le tanıştık işte 2000 yılıydı. Ondan sonra işte söylediği gibi 3.1 falan filan sonra bir sürü daha projede beraber çalıştık orada yazıyor söylemeyelim dedim başta <gülüyor> hepimiz de çok gerildik ama yok öyle bir şey. <gülüyor> bir iki ya tane abi. işte yani Aylin Aslım'la beraber çok proje güzel. yaptık o dönemler. Ondan sonra ben işte Vega'yla beraber çaldık Cenk'le Ben yani çaldım bir dönem falan filan. Şimdi hala e, şu an hani bu tip yaptığımız işler arasında en çok heyecanlandığımız üçümüzün de çaldığı ceza var. Yani, cezayı öyle bir canlı proje yaptık falan filan. Aynen. Öyle gidiyor. gidiyor. Yani. Şimdi bir solist olarak soracağım neden grup <gülüyor> sözsüz müzik yapıyor? Sözlere Sercik inanmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok, evet yani bunu duymak istiyorum zaten kafanızdaki ya. nedir yani neden <gülüyor> sözsüz müzik? Yani bu çok en, en, zor, bir sorumlu, zor bir, zor, bir soru. Zor. <gülüyor> <gülüyor> ee, Niye sordum? Yok, hayır. Güzel <gülüyor> soru. Çünkü bu hani illa ki hani sorulması gerekir belki. Ee, yani işte, bir süredir konuştuğumuz gibi o kadar çok hani e, nasıl diyeyim? projede de solisle çalıştık vs. Ama hani herkesin gönlünde olan bir böyle enstrüman sevgisi. Yani hani benim ...benim hayatımı değiştiren en büyük böyle müzikler hep enstrümanla alakalı olan şeylerdi. Hani tabii ki ne bileyim hani sayarız şu anda 5-10 tane albüm hani e, böyle şey yapamayacağımız. Ya bu müzikte nasıl diyeyim yani söz sözlü müzik çok enteresan bir şey. Yani bir şeye bir durumu anlatıyorsunuz ya yani orada hani böyle müzikle olan alakanız hani... Tabii ki bir müzik var, o ayrı konu ama hani bir de liriks var yani. Hani sizin tekrar edeceğiniz ya da bir daha dinlediğinizde evet ya, aynen o simdi dedi ben orada yemiştim ya da işte evet köprüden ben de geçiyordum. Yani <gülüyor> hani bu e, hayal gücünü e, hani, kısıt, kısıtlamıyor evet. demiyorum ama e, bazı şeyleri çağrıştırıyor. Enstrümantal müziğin böyle bir e, ruh hali var bence <gülüyor> ve hani biz bunu yaparken. Evet bunu biz bu grubu kuruyoruz ve bu grup enstrümantal müzik hiç yapacak diye bir şey de, değil, şey de yani. yapmıyoruz. Hiç özellikle. Tabii yani. yani, kendi yani kendiliği kendiliğinden. Kendiliğinde Ama zaten solistlere karşı delik... özel bir garizmiz <gülüyor> de yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> zaten hiçbir zaman öyle algılamadım. Yani çünkü çok ilginç geldi. Yani Ama zaten şu... bu müzikte de saykı delik, müzikte de vokal biraz şey kalıyor. Yani yapabileceklerimiz onu... de ortada hiç e, Emre'nin kendi bir solo projesi var. O söz yazabilen bir insan da. Hani bu işe başlarken Eminim. zaten elimizdeki malzemeler belliydi ve ortaya enstrümantal Hayır, çünkü çıktı yani. ben bunu çok takdir ettiğimden dolayı sordum çünkü yaptığınız müzik tarzındaki belli başlı gruplara baktığınızda e, vokal ve altta söz çok kuvvetli yani her şeyi o anlatıyor aşağı yukarı. Yani e, bütün yurt dışındaki zaten ben yurt içinde benzerinizi tanımıyorum. E, <gülüyor> i̇nşallah innşallah sizinle beraber ben de o piyasaya bir şekilde e, şey olurum ekspoz olur ve tanırım yeni insanlar fakat yurt dışında tanıdığım grupların hepsi her hemen hemen her şeyi e, sözleriyle anlatıyorlar Fakat siz yani bunu tercih etmeyip tamamen enstrümantal bir şekilde kendinizi ifade etmeyi. Becermişsiniz, olmuş. Biz bir yandan orşuma gitti yani. Daha önce e, sözlü müziklerde de bunu e, yapma hatasında da bulunduk hani. <gülüyor> <mı>? yani, <gülüyor> yani aslında e, solistin öne çıkması gereken işlerde <gülüyor> Biz arkada patırtı patır şeyler yapıyorduk ya. Bari Zaten burada bir ustalık işi yani o açıdan var. Yani her şey yerinde. E, çünkü enstrümantal bir e, parçada tamamen enstrüman olduğu parçada söz olmayan bir parçada ya kısır döngüye giriyorsun hı hı. ve dinleyiciyi kaybediyorsun ve hatta işte öyle bir şey yaratıyorsun ki Alır. adam alıyor adam alıyor götürüyor. He. Yani şimdi ilk, ilk dinlediğimiz şarkıda da yani hakta da yani bu, benim dinleyebildiğim tek şarkıydı e, bir de onu konuşacağız zaten yani. E, albümünüz geliyor, daha parçalar tam olarak e, ta, duyurulmadı. Biz programımıza severek bunları ilk işte bir tek haka ulaşabiliyor dinleyici şu anda e, şey olarak. İlk defa biz e, bu programda da üç tane yeni şarkı dinleteceğiz e, dinleyicilerimize. Eğer ben çenemi kapatırsam. Yani, <gülüyor> aynen, o, o, o nedenle, <gülüyor> aynen. diyor bu arada. <gülüyor> Yok, Abi o, neler o, çekiyorum o, ben burada <gülüyor> birisi. O, o hep aynı, <gülüyor> aynen, aynen. Ama yani gerçekten e, bu konuda da. E, çok hoşuma gitti. Ee, tabii ki yeni şarkıları dinlediğimde de e, şey yapacağız. Evet, Yorumlarda konuşacağız <gülüyor> yani memnuniyetle. ile şey yaparız. İstersen sıradaki şarkıyı çalalım hemen. Olur, Ondan olur, sonra olur, biraz olur. grupla ilgili özellikle albümün ismi çok ilginç geldi. Onu soracağım. Tamamdır. <gülüyor> konraktayız Rock ve Kes grubuylaız. Az önce kaşıyı dinledik. Kaşıyı dinledik. Kaşır dinledik. Evet. Ee, ben biraz sorulara devam edeyim. Öncelikle tabi e, bu sorulmazsa soru, olmaz soru. Öncelikle grup ismi Kes. Daha sonra albümün ismi Kamlama. Ee, yani nereden geldi? Biraz bunları bize. Top açıklı. Mehmet de şu an. Evet. Bırakıyorum ben <gülüyor> ortaya. İsteyen atlasın. Allah Kes e, kişi demek. ...insan demek. Ee, yani... ...grubun ismini bulmak için... ...öyle bir çabalamadık... ...falan filan aramadık. Öyle bir aklımıza gelen bir şeydi. ve evet. Olsun mu dedik? Olsun dedik. Kamlama da... ...şaman ayini manasına geliyor. Kam Şaman demek. O da hani ilgimizi çeken... ...konulardan biri falan filan. Yani sonuçta enstrümanatör bir müzik olduğu için... ...insanlar kendilerine göre... Bir resim çizebilirler kafalarında ama hani görsel olarak kapağımızda da öyle bir hissiyat var biraz falan filan. Evet ağzımdaki soruya aldın <gülüyor> gerçekten resim demiştim ben de aa albüm kapağı diyecektim çok ilginç bir albüm kapağı. Şakir Kış ve Zeynep Kış bizim için tasarladılar. Yani çok aklımızdan spesifik şeyler söylemedik aklımızdan birkaç geçen fikir vardı onları bahsettik bir akşam. ...sağ olsunlar bize evlerinde misafir ettiler... ...sohbet ettik falan filan... ...sonra... ...Şakir bunu yaptık abi ne diyorsunuz... ...falan dedi... ...daha öncesinde aslında... <gülüyor> ...birkaç başka... ...yani bundan çok alakası fikirler vardı... ...gözümüzde canlanan bir takım evet. kapaklar vardı... ...bundan çok uzak... ...bir şey yaptı Şakir... ...Zeynep bize... ...ilk başta böyle bir şok olduk ama... ...arkasından herkes aşık oldu... ...falan filan yani hani... Ya ben kapağı gördüm de bayağı... ...böyle bir bilgisayara bir... <gülüyor> ...baktırıyorken bir dakika yani falan baktım. Bir... Çünkü bizim gerçekten Mehmet'in dediği gibi başka fikirlerimiz vardı. İşte böyle başka bir dizaynlar ya da... ...fikirler, şarkılarla alakalı neyse artık o fikir. Ama Şakir o kadar iyi biliyor ki... bizim ...bütün süreci... yani ...zaten provaları hep... Onların beraber Feza diye bir projeleri var. Beraber çalıyorlar. Aynı yerde müzik yapıyoruz. Ve kapak böyle ilk geldiğinde baya böyle hipnotize oldum. Evet. Yani bir yandan bir ne hissettiğini oldurmuş. gayet iyi evet. anlıyorum. Çünkü yani gerçekten ben de kapağı gördüğümde uzun süre baktım. Yani şey bir dağlı bir kapak. Evet. Yani bu fazla rastlanmıyor buna. Yani evet, şu anda eee bunu, yani bunu özellikle söylemek zorunda hissediyorum. Piyasadaki bütün albümlerin kafasına Surat bazlı bak. değil mi? Evet. <gülüyor> yani <gülüyor> ve hatta, ve hatta, e, yani yumuşak resimler, e, şey çiçek böcek. E, Photoshop'u e, seviyoruz aslında. Aynen, aynen. Bu, Yani bu melek, tamamen el yapımı bir şeydir. E, evet, o, evet evet evet evet. Yani e, değişik bir şey. O, o nedenle de, açın, o nedenle de çok ilgimi çekiyor. Bu bir ara şey arada albüm de el yapımı. Ondan da bahsedelim. E, evet. Yani canlı kaydedilmiş bir albümden bahsediyoruz. Aynen. Bence çok zor bir işi. Hem de progresif rock yaparak başarmışsınız. Daha ne diyeyim? Biraz kayıt sürecinden bahsedebilir kayıt misiniz? Kayıt süreci tabii. Geçen sene 2014-3 Ocak'ta stüdyoya girdik. Ondan önce de zaten biz her yaptığımız provamızı bir şekilde kaydediyorduk. Parçaları tamam artık bu halleri oldu. Hadi artık stüdyoya girelim zaman. Nekropsiden yine benim eski arkadaşım hepinizin arkadaşı Cem Ömer olduğuna ulaştık. Onları da mascotta sanayide bir stüdyoları var. Evet. İşte. Murat, ya aslında pardon, de başımızda hani adettendir bir prodüktör Hı. lazım falan Hı. ya hani evet. en iyi anlayacak adamın da ol. Evet çünkü düşün. benim de yani 20 yaşlarda evet ya yani benim ilk okulum zaten. ya yani o tarz müziği en iyi anlayıp bunu insanlara sunacak sahne çıkartacak insan olarak hep Cem geliyordu aklımıza. Yaptığı işleri de biliyoruz evet. zaten. 3 Ocak'ta stüdyoya girdik. İlk etapta zaten hani kanal kayıt mı yapsak an önce de o falan filan, o kesinlikle bizim canlı çalmamızı zaten ısrar etti. Bizim için de aslında çok değişik bir deneyim oldu. Ben daha önce kişisel Murat, olarak yapmamıştım. Yani canlı Murat da kez öyle. Evet. İkisi, evet. Onu da çok güzel <gülüyor> evet. oldu. Yani bir müzisyen olarak hakikaten <gülüyor> müthiş bir deneyim oldu hepimiz için. Çok da zevkli bir kayıt süreci geçirdik. Ee, canlı çaldık. <gülüyor> ee, üçümüz e, yani ilgilenenler için söylüyorum. E, klik kullanmadık. Ayrı ayrı e, odalara girmedik. Hepimiz bir Tamamen odadı, evet. hücum kayıt yaptık. E, kimin sistemi mikrofonlama sistemi öyle bir özel bir durumumuz da vardı. Aa, ee, yoktu ya. Yok, Nevermind yok. falan kaydeden abimiz kimdi? Ha kim şey mi? dur. Steve Albini. Ha evet. Hmm. İşte Cem, Steve Albini Cem son dönem ona <gülüyor> çok e, uğraşmış etmiş evet. falan filan böyle bir mikrofonlama Yani. sistemi var bir sistem yani aynı kolay. ortamda anladım çalabilmemiz ve düzen kayıt evet, düzgün evet çünkü ben de onu diyecektim yani canlı kayıt da ee, evet. yani mesela <gülüyor> abi, bu kolay iş değil hani o bir takım müdahalelere e, zor e, olabilen bir durum mesela atıyorum canlı kaydettin biz çünkü aynı odada böyle çok inanın şey hani Murat'ın stüdyosu benim için çok özel bir yer çünkü o aynı zamanda evi. evi yani aynı zamanda Ee, öyle bir ortamda aynı odada ...kaydettiğiniz zaman çok e, müdahale edemiyorsunuz kayda. Çünkü evet, kulaklık da yok, ...anfiler birbirine bakıyor. Hani yani, onları da bir çevirdik falan, davul karşımızda evet, normal. Yani da prova e, yapıyor gibi çaldık yani. Leakage, leakage acayip olur yani bir, bir, bir, <gülüyor> Yok o yok. Yani çok net her şey. Mix. E, ve master aşamasında, mastering aşamasında Hı. bazı şeyler zorlayabilir sizi. Evet. Atıyorum, e, trompetin bazı frekanslarına dokunamazsın çünkü orada hemen gitar bilgeli. Evet. Aynen. Ama Aynı. E, Allah'tan vokal yok. Allah'tan, <gülüyor> evet. <gülüyor> vokal yok. Zaten en büyük avantaj orada dediğiniz <gülüyor> gibi yani. Doğru. Yoksa evet. ciddi sorunlar olabilir vokal <gülüyor> meselesi. Ona rağmen yani e, enerjisi bence çok güzel oldu. İlk e, ana kayıtlar çok pardon abi. Ana kayıtları bitirdikten sonra yani three piece olan kısmı yaptırdıktan sonra e, Emre eline akustik gitar aldı ve yani daha önce aslında hiç yapmadığımız şeyleri bir şeyler deneyeceğim üstüne diyeyim evet. kaydetmeye başladı ve böylece aslında bir nevi de canlı kayıt üstüne de bir de prodüksiyon olayı evet, inmiş bir iki, oldu bir iki evet. perküsyon ve onun dışında sadece gitar Evet ekstra gitarlar yani overdup Denebilir mi buna bilmiyorum ama Evet, denebilir yani ama yani overda overda bir ben kaşıkla <gülüyor> e, çünkü hakkı oldukça iyi dinlediğimden şey Hak'ta hiçbir şey duyamamıştım da Kaşık'ta bir şeyler duydum <gülüyor> yani biraz <gülüyor> akustik kitarı duydum <gülüyor> aynen dediğin gibi yani biraz bir overda bin geldi kulağıma <gülüyor> ama her şey mesela e, ab abartı bir şey yoktu Yok, yani var, Tabii. Yani, yani hani şey olarak e, o işte o overdupların hiçbir mesela hani belli değildi. O çok bir şey. Hatta, yani yok. bütün zaten kayıt esnasında. Doğaçlama yaptığımız. Yani bilinç yani. açıldı daha evet. doğrusu. Bir, evet. bir de şöyle bir şey var. Kalkıp e, Emre'nin çaldığı bir takım gitarların aynısını bir daha kaydedip hani daha duvar gibi bir sound olsun amacıyla yapılan Yapılmıyor. overduplar değildi bunlar. Hani yani. yani normal trio sound'ları bozmadan armonik dokunuşlar. Süsle, evet. Yani Me Mehmet böyle. zaten en büyük sorun da o. Şimdi... E, O duvar gibi soundı yapan grup daha sonra sahneye çıktığında Ömer'le bizim programlarda en çok konuştuğumuz şey. Harika bir sound diyoruz. Ya, şu adamlar acaba sahnede nasıl diyoruz? Gidiyoruz. Youtube'dan bir şeyler yakalıyoruz. Bir dinliyoruz aman Allah. Im. Yani e, e, onun için e, ne kadar gerçekçi bir sound olursa e, stüdyodan çıkan ve e, dinleyiciye sunulan sahnede de. Evet çünkü, aslında siz biraz da son de... dönemde kaybetmedik mi o ruhu? E, ruhu? Yani rak yani müzisyenleri aynen. bence bayağı kaybettiler o. Aynen. Overdubbingle, şeyle, yani. e, protuzla. Ama durumda. artık öyle bir noktaya geldi ki ben artık çok kızlamıyorum öyle durumlara çünkü hani albümde ayrı bir durum oluyor, canlıda ayrı bir durum oluyor. Hani çok büyük gruplardan şahitli, Şahit olduğumuz oluyor hani evet. hiç canlı izlemeyip. Vay be abi canlı da bayağı... Olmamış. Bir şeydi <gülüyor> <satın>. <gülüyor> Ay, o, olmuyor. Oluyor. Olmuyor evet. Yani evet. Çünkü o soundu tekrar evet. reprodukte etmek çok zor. Ama bizim çıkış noktamız <gülüyor> zaten... ...performans... Evet. Belli yani, işte zaten <gülüyor> ben de o noktaya biz geliyorum. Biz birazcık adım, çabaladık adım, yani. Evet. O e şeyi soralımız mı? Yani evet. trio... ...müzik yapmak çok zor. Evet. Yani rock müzikte. Siz, öyle siz öyle nasıl dediyorsanız... başardınız? <gülüyor> Valla biz aslında... Yani Mehmet'le kendi adıma söyleyeyim işte... ...üç nokta bir grubumuz aslında bir nevi... ...yani solistle ayrı tutarsak sadece... ...enstrüman altyapısı olarak... ...aslında bir gitar, bir bas ve davul olarak hep müzik yaptık. Yani öyle o çok... O dönemden itibaren evet. çaldığımız her yerde öyle çaldık. Bir de severiz yani hani... Ama ...beraber bas, çalmayı... Işte ...yıllarca şeyleri. beraber çalmanızın sayesinde... ...biraz da olduğunu düşünüyorum. böyle bir durum var evet. Yani evet, altyapıyı oluşturmak, yani bas ve davulu... Aynen. ...sabit... ...doğru tonlayabilmek bu tarz müzikte önemli. Üstüne de Emre'nin zaten dokunuşları bence on numara olmuş yani. yani evet. Çok zor. Hala yani öyle dümdüz, kolay değil yani. Çok kopuk bir durum olduğunu düşünüyorum. Yok, zaten hayır, de, yok. Yani gitarist sahnede... yani, <gülüyor> için de çok zor. Evet. Neden? Yani, çünkü yani, bas double evet. çok iyi olduğu zaman bazen yukarı yani tepede... ...çünkü solo enstrüman olduğu için ritim de çalsa... ...tepede bazen dolaşıyorsun, kayboluyorsun altyapıda... Yani. Ama sen gerçekten hani yani albümün tamamı çok sade ama her şey yerli yerinde. Tane tane işlenmiş ve buna rağmen canlı kaydedilmiş bir albümden bahsediyoruz. Bence evet. elinize sağlık. Çok gerçekten. teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani. Sağ olun. Ya bir, yani bir gitarcı olarak davul ve basın ...hani böyle bu kadar sağlam olması... He. ...o kadar rahatlık ki... Yani. ...baya böyle üç tane evim varmış gibi... <gülüyor> <şey> ...diyesi <istedim. gülüyor> <gülüyor> zaten... de... oradan para geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir tane araban var hiç kullanmıyorum onu. Böyle. Ama şey o... ...zip olduğu için. <gülüyor> ama, ama inanın yani... ...şöyle bir piyasaya da baktığınızda... ...veyahut da geçmişe de baktığınızda... ...en iyi trio gruplarda zaten... yani olmazsa olmaz. Ritim section'ın bir şekilde e, çok sağlam olması. Evet. E, yani onun üstüne de zaten artık e, gitar. Yani bir şekilde oturuyor. Vokal de varsa işte bir rush gibi bir şey olduğu zaman da artık. Hani peki hiç klavye düşünmediniz mi? Hayır. Yani e, <gülüyor> şey olmaz. Valla düşünmedik. Yani işte, şey e, yani, şöyle yani. bir zamanı bakıyor klavye ki seviciliğin kardeşim senin. Her Yok. müzikte her müzikte bir klavye istiyorsun. <gülüyor> Yani. Öber, Öber. Aslında e, <gülüyor> Sen, 8 aydır falan düşündüğümüz oldu başlarda. <gülüyor> Çünkü Veya, çok açık o müziği, bu müzik. Yakışabilirdi e, de. Hani, ama ya. bu saatten sonra da belki olabilecek bir şey. Ya yani. biz bu, demin de söyledim ya e, bu trioyu, kaydını yaptıktan sonra bu gitarları falan hiç öyle bir şey düşünmemiştik. E, amacımız şeydi aslında. Eve kapanıp Mehmet'le beraber üçümüz e, bir takım efektler üstüne koyabilir miyiz falan. Ama bununla ilgili bir sanırım bir şeyler denedin sen ama sonra zaten gitarlar girdi işin içine ve olay tamamen... tamamen yani kendi tri evet. Şey yaptı. evet. Trio dışında evet. öyle bir planız yoktu ama hemen kayıtlarda hiçbir şeye gerek kalmadı ya, evet ya. Yani Altın dokunuşlarda. Şey olurdu <gülüyor> diye düşünüyorum yani Yine birazcık daha e e <gülüyor> <gülüyor> sintizize ve hatta klavyeyle doldurulsaydı belki müzik e yani canlıda e Etkisini belki kaybedebilir miydi? Yani ben yalnızca şu anda böyle şey düşünüyorum. Yani çünkü şu anda rahatlıkla sizin saniye çıkıp bir kere daha çalabileceğiniz canlı yapılmış bir kayıt var. Evet. Yani bu en büyük avantajınız sizin. Bu nedenle de bu programda yani gerçekten sizi duyurmanın şeyi de, önemi ve zevki de o. Yani... E, ...şurada sizi dinleyip ve hatta dinlediğini beğenip sizi bir şekilde izleyen bir konserde dinlemeye giden adam hayal kırıklığına uğramayacak. Evet, aynen. E, yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, Peki doğaçlama şeyler yapıyormuşsunuz konserde? Konserde yapmıyoruz ama... Albümüz ama ama şey, daha... provalarımızda hep oluyor. Zaten şarkıların Zaten... %90'ı demeyeyim daha az bir oranı... Doğaçlama. Yani, yani. bir araber çalarken bunu... Yani bunu, bunu bir evet. doğaçlama sıfırdan yaptığımız da parça oldu ama, ama zaten ama... eldeki malzemeyle başlayınca evet. da üzerine doğaçlamalar yapa yapa evet. bu hale evet. geldi parçalar. Açık o doğaçlama açık olan yerler var. Evet. Hani, Tabii. Çünkü evet. mesela atıyorum... E, çok var. Çok var ve ben atıyorum albümde birkaç yerde gitar solosu var. Onların hiçbiri hiçbirine benzemiyor. Yazılmış i̇şte, değil zaten. Yani. hiçbir şey zaten evet. yazılı değil. Yani çünkü Yani, konuştuğumuz bir şey de zaten ama yani güzel bir şey yani konsere gelecek dinleyici açısından da her, her seferinde az farklı. Az önceki mesela eleştirme tabii. konusunda ben mesela şeyi de çok hani merak ediyorum. Hani insanların gerçekten e, her şeyi söyleyebilmesi. Birisi nefret de edebilir. Tabii Anca. ki. Tabii ki. bu hani konuşma meselesi Aynen. az önce yayına gelmeden önce konuştuğumuz mevzu. Yani daha çok konuşmak gerekiyor. Konserler o yüzden hani insanlarla bir araya gelme açıdan evet. çok tabii, güzel oluyor. Tabii. Yani. yani bir şekilde bir feedback alıyorsunuz, Aynen. bir e, görüş alıyorsunuz. Evet. İsterseniz sıradaki şarkıyı çalalım Nevroz sırada ondan sonra söyle evet, de. Tamam. Evet. devam edelim. Açık Radyo'da evet. <gülüyor> Ömer'in şeyidir anonsudur Ben yapayım dedim bu sefer de kes diyor ee, <gülüyor> Evet kes grubuyla karşınızdayız ee, Devam ediyoruz programımıza Biraz e, Müzikle ilgili Ömer e, Bir iki soru düşündü Evet yani aslında e, Tabii yani sizin devamımızda gelecek müzisyenler için de Önemli gençler <gülüyor> için de önemli Yani sound arayışı var bütün müzisyenlerde ve bu zamana kadar sound arayışınızı yaparken yani hem maddi hem manevi olarak size getirdikleri götürdükleri de, yani sizin üzerinizde ne, de, ne etkisi oldu mesela sound arayışı yani enstrüman çalmak başka bir şey bir de bu müziği iyi duyurmak gerekiyor ve burada harcanan maddi ve manevi emekler aslında ee, merak ediyorum tabii ki iyi bir gitarınız olması şart hani en başta hani bu başlayanlara ...hani ucuz bir şeyle başla sonradan... ...ben pek buna inanmıyorum. Yani enstrüman ne kadar iyiyse size de o kadar çok çalma şevki veren bir evet. şey. İlk e, haşırt kısmı bu oluyor zaten. iyi bir <gülüyor> enstrüman ama. <gülüyor> Sonrasındaki o demin de bahsetmiştim... ...pedaldır, ıvır zıvır evet. durumları... ...o tamamen hani kişisel bir şey. Benim kişisel tercihim çok da fazla... ...bunlarla pek uğraşmamaları gerektiğini düşünüyorum. Biraz para tuzağı gibi geliyor bana. Evet. Ama bu artık... ...teknolojinin ilerlemesi, ilerlemesiyle beraber... ...dipsiz bir kuyuya dönüştü. Evet, evet. Bir yandan yani, güzel şeyler becerebilen insanlar da evet, var. Evet. Kesinlikle bunun örnekleri de var ama... ...deniz gibi çok pahalı tabii şeyler. Şey. hani Çok ucuz şeyler. Evet, sonuçta. Tabii. Benim kişisel görüşüm bu konuda. Zaten bas da böyle çok da fazla... ...pedala falan tabii ki var da... ...ama gitar apayrı bir dünya. Davul apayrı bir dünya zaten. Yani sonuçta evet... ...müzik yapmak pahalı bir şey. Evet. Evet, aynen. Enstrüman almak pahalı bir şey. Albüm kaydetmek pahalı bir şey. Biz bu albümü biraz gerilla usulü yaptık. Aynen. Başından itibaren e, zaten belliydi hani tanıdıklarımız, eşlerimiz, dostlarımız bize evet. bu işte yardımcı olacaktı. Ama bir yandan da bilinçli olarak mesela demin kapaktan bahsettik. Kapağın hani bakılası olması falan filan ayrı, e, biraz ayrı bir e, iddialı olacak ama eser olmasını istedik. Hatta bir dönem kapağı. Albümün ismini yazmasak mı acaba kapak tek başına e, görseli bozma, o yüzden yazıyı da elle yazdırdık sonradan falan, hiçbir font kullanmamak için. <gülüyor> yani. O yüzden hani e, pahalı bir iş, biz bu işi yıllardır yapıyoruz. Hani yani arkadaşlarımız sağ olsun bize destek oldular. kapağından kaydına mixine masteringine. O da tabii ki çevrenin genişliğinin büyük avantajı. Evet. Peki şey, üretim prosesi nasıl gidiyor? Yani anladığım kadarıyla şey, şark dönmeye devam ediyor. Albüm önüm Mart ayında çıkıyor anladığım evet. kadarıyla evet. inşallah. Evet. E, hadi bakalım. Linn Records'u açıkça. Linn Records çıkarıyor. E, Tekrar ben Grubun ismi Kes ve albümün ismi Kamlama e, ve yani gerçekten Hararetle tavsiye ediyoruz. Özel bir albüm. Her şeyiyle üzerinde bayağı çalışılmış ve e, evet, güzel aynen. bir sonuç çıkmış ortaya. Ama yani, yani albümü alarak sadece şey yapmasınlar. Bence konserlerine de gitsinler. Çünkü evet. can. Yani bu, ee, yani bu grup canlı grup belli. Herhalden benim zaten kaydından. aynı. albüm e, bir e, şey gibi. Kimlik kartı gibi. Aynen, hani. aynen. katılıyorum. O yüzden albümü alın, konserlerinde gidin. Konserlerin Bence. ne zaman olacağını duyuracağız. Evet. Ee, bir sonraki adım hemen bu Cuma günü. Evet, evet, evet. evet. Ringo Jesse ile beraber olacağız. Evet. O zaman Tarkan'a da buradan selam söyleyelim. Aslında değil mi? Hepsinin dairesi. Peki e, bir turne veya altta bir şey düşünüyor musunuz bu tür Ben bazen ama... öyle bir şeyi rüyamda görüyorum <gülüyor> yani kendime <terliyerek uyanıyorum> <gülüyor> Böyle Japonya'da falan 20 tane konser çalmışız, böyle bir ama çok kötü bir rüyalar. Yani ya aslında istiyoruz ya. Yani. Bu, bu, bu müzik hani atıyorum bizim uğraştığımız bir müzik hani e, ya bu akşam çok tatlı. Yani umarım böyle hani. E, ...çalmak istediğimiz yerler var. Ve yani, zaten bu e, yaptığımız işi böyle ...hay Allah ya tutmadı bu şarkıda falan filan gibi bir durum olmadığı için ya <gülüyor> maalesef <gülüyor> hani, hani ülkemizde bu tip bu tip alternatif işlere evet, çok rağbet yok ya, yani yoktu. bildiğimiz gibi. O yüzden hani burada Hiç yok hatta ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> çok Hiç, İşte elimde <gülüyor> özel bir kalabalağa hitap ettiğimiz kesin. Evet, yani evet. bunun çok büyük Durma bir kalabalık olup olmadığı tabii, değil... Tabii. Tabii. Yeter ki o kalabalığı yakalayabilelim. Yani evet. e, çünkü e, ortada özel bir iş olduğu zaman e, zaten e, bu bütün dünyada böyle değil midir? Yani po popüler bir i̇şte, popüler bir emeği yoksa orada daha çok destek beklerdim. Özellikle bu ülke, özellikle sahne açısından anlıyorum. birkaç sahne var sadece rahatlıkla çalaydınız. Bu bu tarz alternatif sahneler evet. açık. Çok fazla ortam yok. Biz kendi çabalarımızla enteresan konserlerin içine soktuk kendimizi. Ehe. Biraz ismimizi bir de müziğimizi genç insanlara tanıtalım diye. Hala bu olaya devam edeceğiz bu arada. Başka çareniz de yok dediğim evet. gibi. Evet. Yani, Ama dediğim yani. gibi böyle bir, bir, birkaç güzel... Hiç isim vermeyeceğim tabii. Onlardan daha da... Güzel destekler beklerdim ben ama evet. öyle bir şey pek görememişim. Yani umarım ama, olur ileride. Ama bu müzik Türkiye için değil de Avrupa için. Ya değil. bir yandan Tabii evet, yani. Çok yani. bir yana... Çok da umurumuzda değil yani bu <gülüyor> hani. <Rüyamda gülüyor> Japonya falan. Evet. Yani zaten yani neyin ne olduğunu evet. senilerdir biliyorsun. Aynen. Aynen. Yani. aynen, aynen. Gayet, aynen. gayet haklısın. Yani. Yani. Amacımız birazcık şey bir yurt dışına gidip orada da evet. çalabilmek. Evet. evet yani. yani ben zaten onu yani turne derken şey anlamında değildi bu. Zaten Türkiye'de topu topu çalabileceğiniz şu tarz müziği birkaç tane il var yani Euro. Oturalım doğru konuşalım. <gülüyor> yani veyahut da şey çok güzel söylediğiniz bir fanınız ta Koceli'den geliyormuş. Evet. Yani evet, çocuk yani oluyor. işte yani bu tür özel insanlar ancak belli noktalarda toplanarak sizi dinleyebilirler. Yani Türkiye'de. Ama Avrupa'da bu müziğin bu tarz müziğin çalındığı evet, belli kulüpler belli Hı -hı. şeyler var. var. Bunlarda Sadece e, bu müziği basan plak şirketleri var bu tarz. Çok haklısın. Evet. Doğru. Yani bir şekilde... Çünkü bu özel bir şey. Yani ben bunu tekrarlayıp tekrarlayıp duruyorum. Ee, yani... E, bunun nedeni... E, Türkiye'de bunun yapılması e, benim çok hoşuma gitti. Yani e, başında bu neymiş diye başladım. E, şarkıyı dinledim. Ondan sonra biraz daha dinledim. Şimdi bugün iki şarkı daha dinledim. E, ve bunun bir şekilde... E, desteklenmesi yani senin de dediğin gibi koskoca İstanbul'da yaşıyoruz kaç milyonluk şehir ee, kültüre verilen önem ortada, sanatçıya verilen değer ortada e, müzik piyasası ortada e, bu nedenle birilerinin size destek olması gerek şu müziği Ama yani, e, şey yapmak için ben açıkçası öyle bir hani, yani, söylediğiniz her şey çok doğru hani yani standartlar içerisinde bunların hepsi doğru senelerdir hani burada bu işi yaptığım için ben mesela hiç hani bu, hani öyle olduğunu yok öyle bir şey hani yok çünkü ve yani hani bizim gibi e, bir sürü hikayesi olan grup evet, dünyada artık. gelmiş ve geçmiştir Aynen. büyük ihtimalle e, bence dert hani tamamen bu yani yapılan işi yani olabildiğince paylaşmak Aynen. ve hani e, en azından hani grupsa ya da sanatçıysa ya da solistse ...hala yapabilirken bunu devam ettirmesi. Hı -hı. Evet tabii Çünkü ki. Çünkü yani... Çok... En iyi yapalım. Tek şey grup olayı var ya Türkiye'de çok olur bu. Tek hmm. aylık sonra evet, dağılır. Evet. Bizim de başımıza geldi. Ama bunun tabii çok açıklamaları var. Ben bunu sadece genel olarak söylüyorum. Hmm. Biz zaten bu grubu kurarken de... ...bir sürü bu... ...grup olgusunun üzerine çöken... ...işte imaj olsun... ...işte ne bileyim duruştur... ...bunların hiçbirini düşünmeden... Hmm. ...daha doğrusu o... Sektörün o tarz insana sıkıntı yaratan problemlerinden uzaklaşmak için rahat bir şekilde kendi istediğimiz şeyi yapmak adına her, kurduğumuz her için, açıdan, evet, istediğimiz şeyi. Zaten şey ürün de evet. onu onu çok Aynen güzel yansıtıyor. Hiçbir şeyi düşünmeden, hiçbir evet. kriteri düşünmeden, göz önüne almadan yaptığınız bir olay. Yani çünkü çok hikaye var ya, oğlum yarın hani gidiyoruz buradan Afrika'ya falan, hani orada. Evet Süper star olacağız. Bu hikayeler hep çok kolay da Zaten komünün olmuyor. Ama şey, yani bizim ya için yardım ya. eden <gülüyor> Afrika'da. <Ne yapıyorsun? gülüyor> ya. Standart bir yer söyleyeyim. Yani çok <gülüyor> hakikaten, çok değişik olarak. oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Amerika ya, tamam. Bize yardımcı olan arkadaşlarımız var. Hani management da denebilir buna... ...ya da işte bir takım bize bağlantı kovalayan... ...mesela... ...aynı şekilde edizle mi evet. anlaşmamızı açık tuttu mesela yabancı bir firmayla da lisanslayabiliriz albümü. Plak için başka bir şeyle de anlaşabiliriz hani. Bu tarz çalışmalarımız tabii ki olacak ama hani şunu şu olacak şu olacak demiyoruz. Yok. Ama bunun için çalışmalarımız adına. Aynen adım öyle. Ya. Bu arada e, şeyde Karaköy'de Külah'ta ...beş tane şarkıyı e, canlı kaydettik. Hı. 8 tane kamera ile evet. olarak e, <gülüyor> kameralarla da kaydettik. Bunları da, klikler, da yayın, YouTube ha, vesaire yavaştan, e, evet, şeyler. Hatta şöyle. Bitmek üzere onları e, da yayınlayacağız. Albüm evet. yayınlandığı gibi eğer e, o görseli de montajı biterse e, albüm çıktığı gibi ikinci klip gibi bir canlı klip yayınlayacağız. Tabii onların isimlerini bitirdik. Görüntüleri kaldı. Evet ben tamam. onu tekrarlayayım. E, kesin kamlama albümünden e, hak e, şu anda YouTube'da dönüyor. E, yani gerçekten. E, merak ettik kardeşim şu adamların bu gece bu bir şarkısını dinleyelim diyorsanız. Gesenak klibini bu arada Selim Demirdelen çekti. Onun da çok aynı zamanda i̇lginç, kendisi ilginç bir klib. mastering evet. yaptı. Mastering'i e, evet. mastering de evet. yaptı. E, e, anladığım yaptım. kadarıyla ikinci albüm çalışmaları da sürüyor. Farkındayım süre e, kısaldı. <gülüyor> e, şeyde yani bu tek grup e, sen çok güzel söyledin, tek albümlük bir grup olmayacak. Hayır teyzin. kesinlikle. E, anlaşılan ikinci albüm için sizi gene bu programda konuk edeceğiz. Allah yarın yarın çağırın <gülüyor> gene gelin. <bir> Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Şu da 5 dakika görüyorum canım sıkılıyor yani. <gülüyor> Evet. E, yani gerçekten çok zevkli bir sohbet evet. oldu. Bir tek son bir soruyla şey yapayım lütfen. Yani çalışmak istediğiniz prodüktör ya da menajer var mı hani Avrupa için, dünya için diyelim. Çünkü Türkiye'de bir şey Türkiye yaptınız, ortaya çıkardınız. Ama bunun bir devamı, ben canı yurt dışı ayağı olması lazım. Çünkü bu müzik Türk'ümüzde özel bir isim yok? Aslında Steve albümini aslında çok iyi bir örnek. Ben müzikseverlere de tavsiye ediyorum. Mesela grup ismi olarak değil, prodüktör üzerinden de grup evet. keşfedebilirsiniz. Tabii ki. Evet, Steve tabii albümünü ki. milyonlarca satmış, tabii. müthiş prodüksiyonları da imza atıp aynı zamanda sadece grup üyelerinin gidip satın aldığı 3 tane evet. satılmış albümlerin de prodüktör. Yani Underground'a çok destek veren, özellikle hardcore punk gruplarına destek ya, veren bir şey. Yurt dışında prodüktörlerin zaten gerçekten artıyor. bazı. hani Benim de... <gülüyor> bildiğim örnekler var yani Türkiye'de mesela. mastering için uğraşan insanlar var evet. prodükte evet. yani dünya paraları istiyorlar evet. yurt dışında hiç aklınıza gelmeyecek adamlar hani ha sizin kaydınız şeyiniz çok güzel deyip azıcık evet. şeyleri prodükte ediyorlar sizin bu ya o biraz herhalde böyle e, bu tek albümlük gruplar bilmem ne vesaire gelenek oluşturma meselesi yani hani bir şeyin böyle peşinden koşma ha. hani iç hani derde olan insan aslında Dert değil de yani bir durumu vardır evet. ya hani o mesele yani bence hani uğraş öyle bir şey bizim için söylemiyorum herhangi evet. bir şey. Yapan arkadaşlar var yani mesela ben... Dringojets Milano'da kaydetti evet. albümünü çok güzel bir sound bence onlar da canlı çaldılar hani bakalım yani adım, adım adım adım diyorsunuz diyorsun adım. Adım. Yani adım adım. Adım. Yani albüm bir çıksın albüm, evet. bir, çıksın. Evet. Evet. albüm evet. bir çıksın ondan evet. sonra sonraki evet. basamakların Bu cuma günü PYT'desiniz evet, evet. onu da tekrarlıyorum evet. ee, kes ben orada olacağım o ee, şey yani. yaparız ee, girişi ayarlarım <gülüyor> adam başka, başka ben... konserler var mı bildiğin şimdilik görünürde yok ama mart ayında eğer albümü paketlemeyi becerirsek tek amacımız yani... konser vermek Sizi nereden takip edebilirler? Onun da şey yapalım. Kes kamlama Twitter'da. Evet. Kes official diye de çıkıyor mu? Official diye de var. Evet. Official diye de var. Facebook biraz tuhaf. Orada onu söylüyorum. Ya. Ya. Uzantı böyle bir sürü sayı olarak gidiyor. Ona. <gülüyor> ya, <gülüyor> Nasıl? Her, her şeyle biz uğraştığımız için <gülüyor> bazıları biraz yamuk yamuk <gülüyor> oldu. O yüzden ama internet ya. ortamında çok ben sağlam diye Ben yani. şeyde Facebook'ta size ulaşmakta zorlanmadık güzel, güzel. güzel. Ama biz Facebook adresiniz ne denince böyle. E, Havalar da soğudu tabii falan <gülüyor> diye değiştiriyoruz galiba. Ama Twitter'dan yani. en azından hani... kes Kamlama, kamlamada, evet. Facebook'ta da kes olarak çıkıyoruz evet. yani. Ulaşabilirler. Yani Instagram yakında açtık. web sitesini evet, e, ayarlayacak. E, o harika olacak, evet. gerçekleşebilir. Orada da hepsine linkler olacak, videolar falan. Evet, olacak. Her şey oradan şey ulaşabileceğiz. Dans eden kızlar falan. <gülüyor> <Soğal gülüyor> falan. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Allah. Çok teşekkür ederiz. Evet. Bizi buraya Eyvallah. komik ettiniz. Biz çok teşekkür güzel bir gece oldu. Teşekkür. Biz teşekkür ederiz. Elinize, yemeğinize sağlık. Biz umarım teşekkür ederiz. Böyle bağımsız gruplar, sesler, İnşallah. sesini duyabilecek ortamlar yaratırlar. Biz yıllarca bu işle uğraştığımız için elimizi de biraz taşın altına koyarak hani böyle şeyler yapıyoruz. Genç arkadaşlara da umarım bir şevk verir bu. Demek ki yapılabiliyormuş. Tabii Çünkü ki. Ben internetten evet. çok tabii, çok Yetenekli çocuklar var. var. Ve hepsiyle de, de konuşup arkadaş olurum. Öyle bir enteresan durumum var benim. Umarım e, o tarz gruplar, sound düşünen arkadaşlar için de bir şey olur. İvme kazandırabiliriz. O zaman ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz. KES grubundan, <gülüyor> Kamlama albümünden, V parçasıyla veda ediyoruz. Yürütürüz. İyi akşamlar. İyi geceler. Rock on Rock Hard Rock ve Heavy Metal İzmir Şahin ve Cemil Topuzlu hazırladı ve sundu.